1256 numaralı konu Hazreti Zeyd bin Sabit, Huzeyfe, İbni Ömer ve İbni Amr'ın namaz hakkında söyledikleri Zeyd bin Sabit radiyallahu anha namaz hakkında şunları söylemiştir İnsanın evinde kılmış olduğu namazları evi için bir nurdur Kişi namaza kalktığında günahları başının üzerine asılır Allah Teala onun her yaptığı secdeye karşılık bir günahını affeder Huzeyfe radiyallahu anha şunları söylüyor Kul güzel bir abdest aldıktan sonra namaza durduğunda Allah Teala yüzüyle ona yönelir ve kul yüzünü çevirmediği veya sağa sola bakmadığı sürece yüzünü ondan çevirmez. İbni Ömer, radıyallahu anha, namaz hakkında şunları söylemiştir. Namaz, tükenmek bilmeyen bir hasene ve sevap kaynağıdır. Bu yüzden de bu hususta bana kim ortak olursa olsun hiç korkum yoktur. Abdullah bin Am şöyle diyor. Herhangi bir Müslümanın, üzerinde namaz kılmış olduğu bir dağ tepesi veya onun taşlarıyla inşa edilmiş mescit gibi yerler ona, sen Allah Teala'nın arazilerinden olan benim üzerimde onun için namaz kıldın, ben de Allah'ın huzuruna çıktığın o günde bu hususta sana şahitlik yapacağım, der, Abdullah bin Am şöyle demiştir, Hazreti Adem'in boynunda bir çıban çıkmıştı, bir namaz kıldığında bu çıban onun göğsüne indi, İkinci defa namaz kılışında börüne, üçüncüsünde ise ayak topuklarına indi, bir namaz daha kıldığında da baş parmağına indi, son bir namaz daha kıldığında bu çıbandan tamamen kurtuldu.